Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında 2021 yılının son programındayız. Ve e, bu yılı Tuncay Birkan'la birlikte Vala Nurettin'le e, kapatıyoruz. E, geçen hafta e, Tuncay Birkan'la e, Can Yayınları'nda yapmakta olduğu İzler serisini, e, bu seride yayınlanmış ve yayınlanacak eserleri, e, bir seçki yapmayı ve e, Vala Nurettin'in e, edebi ve gazete ya fıkra yazar olarak e, kimliğinden bahsetmiştik. E, bugün e, yine Tuncay Birkan'la birlikteyiz. Merhaba Tuncay, tekrar hoş geldin. Merhaba, merhaba. E, bugün e, bu e, asri rüyalar, fetiş rejimler e, ve diğer cildin adı da fikir ve sanat alemimize bu hürriyet kafi değildir. Başlıkları altında iki cilt olarak yayınlanan e, Vallan Nurettin e, yazılarının biraz içeriğine dair e, konuşacağız. Ben öncelikle tabii edebiyattan bahsetmek istiyorum. Tahmin ee, yani. <gülüyor> <Evet, çırşırtıcı gülüyor> değil. Şimdi şey tabii biraz... E, Tabii Nazım Hikmet biyografisini biliyorum Vala Nurettin'in. Burada senin aldığın Nazım Hikmet yazılarından da bahsedeceğiz. Ben mesela edebiyat yazılarına baktığımda şey beni şaşırttı. Yahya Kemal'e olan sevgisi. Hatta çok da kayırıyor yani Yahya Kemal'i. Bir evet, kayırma bayağı, durumu. <gülüyor> genç nesle karşı savunuyor, kavga ediyor. Onun adına kavgalara falan gidiyor. Öğretim evet. Kısa kadar. kadar bayağı bir şeyi var Yahya Kemal'i hatta sonra Yahya Kemal ve Nazım Hikmet'i birlikte düşündüğü hani Türkçenin iki büyük cephesi olarak göster gösterdiği gösterdiğini de görüyoruz. Neden bu böyle hani herkesin özellikle bu dönemlerde Yahya Kemal'e çok ciddi senin de bahsettiğin işte biraz önce itamlar var. İşte mazi perestik suçlaması var. Dille ilgili özellikle büyük suçlamalar var. Fakat e, vala Nurettin'in durduğu yer biraz senin bu e, kendi kitabında Türk ve Dünya muhare Türk yani dünya pardon ya çok özür dilerim. Dünya ile devlet arasında. <gülüyor> dünya ile yıkılardır. devlet arasında e, Türk muhareri kitabında da yine tartıştığın meselelerden birisiydi işte milliyetçilik milli olmak e, hikayesinin dünya edebiyatına da, dünyaya da entegre olmayı beraberinde getirmesi e, bu dönemlerde. Ve mesela şeyi de görüyorum, ya Hakemel'de de Nazım Hikmet'te de bahsederken, Türkçe yazmak, yani şeyi ayırıyor, işte Türk, yani Türklüğü bir etnisite de değil de dili, yani Türkçe bile yazmak, dile dair. dair Türkçe yazmak ve nasıl hani Fransızcan'ın bir işte Flaubert'i varsa, ya da ne bileyim işte bugün Ütalyan Canışısı varsa Türkçe'nin de bir şairi ve yazarı hani işte bu kanon tartışmaları gibi aslında biraz evet. da. Buna dair ürettiği bir tartışma ve söylem var ve onları da buraya yerleştiriyor gibi sanki. Ve bu döneminde de çok tartışılan bir şey. Fakat sanki Valhan Örettin bu tartışmada maziyi de başka bir türlü anlıyor gibi yani e, okuma tecrübesi e, bugünden bakıldığında zaten maziye ait olmayan hiçbir şey yok yani şimdi maziden bağımsız düşünmek gibi bir şey mümkün değil Yok. böyle evet. bir şey var ve sanki Türkçe yazmayı da bununla bağlantılandıran bir tavrı mı var bütün bu hani genel olarak tabi ben bu seçkiye dayanarak konuşuyorum da ele aldığı şair ve yazar mesela Hüseyin Rahmi'yi de önemsiyor bu seçtiği kişilere baktığımızda Vala Nurettin'in, seçtiği kişiler de hep böyle kişiler yani. Hep bir mazi ve şimdi, mazi ve şimdi. Yani bu tartışmada... Nazım Hükmet hariç diyebiliriz. Tabii, Nazım hariç. Nazım Hükmet, hariç. <gülüyor> Nazım. Hükmet <gülüyor> Nazım, Hükmet <gülüyor> Nazım. <gülüyor> o çünkü zaten ama şey diyor ya orada da, o kendi de hatırlamazdı zaten. Hafızası Abi, yoktu. <gülüyor> onda hafıza yokturlar. Onu zaten <gülüyor> de, uzun uzun biyografisinde de anlatır. Onun hafızası çok güçlü. Kendisinin de hafızası çok güçlü. Ve sevgiden yana değil aslında biraz daha geniş baktığımız zaman Cumhuriyet'i nasıl kuruluyordu? Cumhuriyet rejiminden ne anlıyordu? Yani Cumhuriyet'e geçişten, geçişte ne olduğunu düşünüyordu falan diye sormak lazım. Yani onunla beraber bakmak lazım. Yani O mesela Cumhuriyet'in kendi resmi ideolojisinin kopuş tezinin hilafına ee, mümkün olduğunca çok yazısında mümkün olduğunca çok vesileyle e, aralardaki süreklilikleri hatırlatma e, görevi gören e, yazarlardan biri olmuştur hep e, şeyin içinde. Yani e, Cumhuriyet'in de va bir vakumda doğmadığını, e, belli bir tarihin ürünü olduğunu, e, biraz da bu aslında aldığı doğrudan doğruya Marksist terbiyeyle falan da ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani hiçbir toplumun, hiçbir rejimin birdenbire birilerinin isteğiyle öyle o hale getirilmediğini belli e, eğilimlerin e, zaten o toplumda var olan belli eğilimlerin e, kristalleşmesiyle ve o, o kristalleşme birilerinin bilinçli mücadelesiyle e, Onlara da o anlamda mesela Cumhuriyet'in kurucularına saygısı da büyük bir e, şeydir. E, samimi olarak inanır yani. Şey değildir yani. E, sadece e, bir rejimin e, bahanelerine zaten yapılması e, adetten olmuş ve yapılmasında fayda var o, olan e, bir e, saygı gösterme cestinden ibaret değil. Onların yaptıkları değerleri gerçekten önemli. Ama dediğim gibi orada çok temel bir şey var onun. E, bir ayrımı var. Yani onu zaten Osmanlı'nın bir, bir tür olması gereken bürünmesi gereken formu gibi de gördüğünü düşünüyorum ben. E, Vala Nuretti'nin. Bunun da en e, net görüldüğü yer aslında o, o şey e, tam da senin dediğin Yahya ya Kemal olan ilişkisi. Yahya Kemalli her zaman e, Osmanlıca'nın o şey karmaşık ve artık e, okunaklığını yitirmiş e, şiir diline e, muazzam bir açılım getirmiş bir insan olarak sürekli takdirlanır sözümü içinde ve hatta kendilerini hazırlayan e, bir e, dilsel kopuşun e, kurucularından e, yaratıcılarından birisi olarak, olarak O yüzden ona her zaman çok büyük saygısı vardır. Dediğim gibi her zaman da şeydir yani e, mesela Hüseyin Ahmet örneği de öyle. Ahmet Rasim'le ilgili de yazıları da vardır şeyin içinde de. Ya yani onu o sürekliyi hiç e, göz önünden kaybetmez. O sürekli onun için önemlidir. O yüzden de yeni kuşak o zamanlar ki 1930'larda özellikle çıkan yeni kuşağın geçmişi inkar eden e, kopma üzerine dayalı tezleri onu pek rahatsız eder genelde onlara karşı. Her zaman şey savunmuştur. Ee, tamam yenilikse yeniliği Nazım Hikmet yaptı zaten. yani Hem de en iyisini yaptı. Sizin yaptığınız hızlı e, oyunlar falan. Yani burada büyük bir şey var. Siz çok küçük şeylerle oyalanıyorsunuz diye. Sürekli e, eskiler adına yenilerle kavgaya girmiş olduğu da söylenebilir. Öyle bir da var. E, doğru. Evet eskilerde hayatta zaten o dönemde. Yani evet. tartışmaların olduğu dönemde. Ee, mesela işte bu da e, Tanpınar'ın 19. asır ed Türk Edebiyat Tarihi'nin yazıldığı dönem bir de bu dönem mesela ve e, bir tarafta hani bir edebiyat tarihçisi olarak e, tam da bu tartışmaların olduğu dönemde bu e, sanırım Vala Nurettin de tam da bu eskinin de varlığını Hatırlatır bir şekilde, tabii bilemiyorum mesela edebiyat tarihiyle ilgili bir yası var mı? Burada yok ama hani o Hı. dönemde, çünkü Tanpınar'ın edebiyat tarihi de o anlamda şey ya, o sürekliliği kurmaya çalışan evet. bir edebiyat tarihi evet. aynı bakış açısıyla yaklaşıyorlar aslında. Şeye. O anlamda öyle ama işte arada şey bir Beşref Farkı var, onun gördüğü süreklilik, onu Tanzimat'taki gibi görece daha muhafazakar bir yere götürmüyor. O muhafazakar bir insan değil kesinlikle. E, aksine sürekli yeni olanın ne olduğunu aramaya çalışıyor. Hı -hı. Kendi hayatında da ya ben bütün bu yazıları zaten o evet. yüzden bir, bir bütün olarak düşündüm. Sadece edebiyat yazılarında da gündelik hayatta ne değişti? Kadının Hı -hı. hayatında ne değişti? İçinin hayatında ne değişebilir mi? Değişmeli mutlaka falan. Sürekli bunun peşinde olan bir insan zaten. E, yani duy, duyargaları çok açık etrafındaki hayata çok bakan ben şeyin mesela o kadar olduğunu Bir de çok az edebiyatım öyle olduğunu düşünüyorum evet, <gülüyor> şey de gelecek o, tahminleri de çok iyi yani bu kalacak bunu düşünecekler evet, bunu evet, konuşacaklar evet, evet. yani oradaki falan, o, orada müthiş sezgileri olduğunu görüyoruz sezgileri yani. çok, çok sağ, iyi. Sağ, sağlam bir yerden bakıyor yani çünkü dünya görüşünün e, altında aldığı terbenin ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum ben Moskova'da aldığı terbiyesi. Yani o tarihsel materyalizm eğitimini. Yani, deneyim deneyim. Evet bir de bir taraftan da orijinal olanı da tartışıyor. Yani yeni ile birlikte orijinal olan nedir? Hani orijinal olan nasıl ortaya çıkarı, çıkılacaktır evet. tartışması da mesela yine bu Çampınar'daki tartışmadan çok daha farklı bir yerden bakıyor. Orada da orijinale. Evet evet sürekli şeye bakıyor ve onu sonuçta da yazmaya çalıştım. Yani hı hı. dertlerimiz çok küçük diyor. Bizim edebiyatımızın e, en büyük meselesi olarak onu görüyor işte. O onu görmüş, buna aşık olmuş ama bundan üzülmüş falan filan. Böyle bireysel e, izlenimlerin bu kadar dar bir alana sıkışması onu, ona göre sadece darbe şey basit yavan bir edebiyat üretilmesi neden oluyor. E, hı hı. ve e, kendi yaptıkları gazetede fiilen e, bütün o dünya ile karşı karşıya gelme, hemen her şey konusunda söz alma iddiasının bir şey karşılığının da olması gerektiğini düşünüyor. Edebiyatta da bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyor. Edebiyatçıların da tam da bunu yapmaya cüret edemedikleri için bu kadar yavan şeyler ürettiklerini söylüyorum. Bence mesela şairlere biraz haksızlık geliyor. Bir sürü şairlere çok haksızlık bir Orhan Veli'ye <gülüyor> mesela. <Bir> Orhan <gülüyor> Veli'den başlıyor. Baş, onu yapmak istediğim çok ancak neden sonra anladığını düşünüyorum. O biraz kuşak farkı bunlar yani. O, o kadar kolay olan şeyler değil. Yani o Gündelik olana dönüşte de bir şey yapmaya çalışıyordu aslında şeyler. Tam da o gündelik olana dön dönmeye çalışıyorlardı zaten onun yaptığı gibi. Onu o, o açıdan hiç ama Sadece meselelerin küçüklüğü küçük insanlar, ne, bunlardan bahsediliyor olması falan onlara takmış. Ama gösterdiği doğrultu yani bizi daha ilgilendirmesi gereken yer, e edebiyatçının öznellik alanlarını genişletmesi gerektiği vurgusu ondaki bence sürekli. Hemen hemen bütün yazılarında bu var. Ya yani Edebiyatı böyle dar, roman, şiir, hikayeden oluşan bir şey gibi görmekten de yanadı Zaten sunuşta da vurgulamaya çalıştım. E i̇şte denemeden tutun da işte edebiyat tarihi yazılarına, işte manilere, tü halk türkülerine e hemen her alanda evet. sözlüklere falan. Bunların da edebiyatçıların, bunları da kendi ilgi alanlarına bir zahmet e kendi şeyiyle, söylersek vurgusuyla. Bir zahmet mutlaka almaları gerektir falan söylüyor. O böyle sunduğu genişlik tablosu benim hoşuma gidiyor bu doğrusu. Evet. Yani Edebiyatla gidiyor. Evet. Aslında bir edebiyatçı kimliğini de tartışıyor. Yani edebiyatçı kimdir ya da edebiyat nedirin başka bir tartışması bu. Şimdi biraz ondan bahsedelim ama yine bir ara verelim. Ne çalalım bugün ne istersin? Ee, yine Valihane Uyrettin'den gidelim. Onun e, entelektüel kimliğini de çok beğenerek e, takip ettiği, övdüğü Mesut Cemil'den e, bir Taksim dinleyelim. E, şey Taksim'e, e, Muhayyar tam e, Tambur Taksim'e dinleyelim. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Tuncay Birkan'la birlikte Vala Nurettin'i konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Vala Nurettin'in edebiyat yazılarından bahsetmeye başlamıştık. Bu iki ciltlik seçki içerisinde yer alan kısa bir bölümden aslında. Şimdi bütün işte geçmişle ilgili, süre, geçmişin bir süreklilik olması ve gündelik olanda yeniyi aramak ve bunun dile getirilmesi meselesinin, diyelim Vala Nurettin Üslub'un önemli bir yeri olduğundan bahsetmiştik. Bir de sanki bu yazılarda bu şey var ya 19. yüzyılda Namık Kemal'in sadece edebiyatı değil hani edebiyat nedir tartışmak değil edebiyatçı kimdir? Yani bir edebiyatçı kimliği işte tam da o edebi kamu oluştuğunda bu kamu içerisinde yani entelektüel edebiyatçı yani sadece bir yazar ve şair değil de yani muhalif olarak yani kendini muktedire karşı konumlandıran ama buradaki muktedir sadece hani devlet değil onun etrafındaki bütün zihniyet ve edebiyatı da kapsayan bir şekilde bir konumlandırma var aslında. Şimdi bunun tam da ay benzer koşullarda belki 30'lardan itibaren ee, yeniden bir edebiyatçının kendini konumlandırması da sanki e, Valihan Nurettin'in meselelerinden birisi diyebilir miyiz, denilebilir mi böyle şey? Evet yani o konumlandırmayı yeterince güçlü yapmadıkları için sürekli insanları azarlamakla <gülüyor> geçirmiş edebiyatla ilgili yazıların önemli bir kısmından. Ama demiş şey dediniz de oradan birden bir aklıma geldi yani bu edebiyatla ilgili yazıları bunun çok küçük bir parçası. Aslında bütün bunların hepsi e, onun tam da edebiyatın bu alanda farklı farklı başlıklar hakkında verdiğim şeyler. E, edebiyatının da tam da genişlemesi gerektiğini düşündüğü alanlar. İşte toplumsal kültürün eleştirisi olsun, ahlak meseleleri olsun din hakkında konuşmak olsun falan filan. Bunlardan da bahsedebilen kişinin e, edebi anlamda anlamlı şeyler üretebileceği gibi bir şeyi var. Onun. Mesela o anlamda Yahya Kemal onun için önemli bir figür ki Yahya Kemal'in kendisi e, bir, bir tür entelektüel olarak da çok etkili olmuş. İnsanlar da yarattığı etkiyle az yazmasına rağmen yani düz yazı az metin üretmesine rağmen daha çok şifai yoldan e, insanları e, etrafındaki entelektüel çevreye bir tür şey müşhitlik yapmış e, şeyin içinde. Ee, Valen öğretim bunun ya yazılarıyla yapan birisi. Ee, yazılarındaki farklı alanlara o kadar saçılmasına rağmen o kadar geniş bir alanda çok rahat e, at koşturabilmesine rağmen hemen hepsinde dedi, yine bu, o ezebi e, şeyi kaygıyı da koruyabilmiş bu, üstelik yavanlığı mesela bir mesut şikayet mevzu haline getirmiş. Kendi konularında bile yani bizim muharrilerin çoğunun aman okur kaçmasın. Ama oku, okur böyle mevzuların tartışılmasını istemez. Ona ağır gelir falan diye şey yaptığı yerlerde. O ısırarla bunu yapmış. Senin sonra da oradan geleceğim. Yani o edebiyatçı dediği figürün oluş olmasını istedi. Edebiyatçı dediği figür tam da bu alanlarda rahatça e, söz ve fikir üretebilmesi gerektiğini. Özellikle bence kendi örneğiyle öncelikle göstermeye çalışmış. İnsanlardan da bunu talep etmiş gibi geliyor bana talep et, Evet talep etmiş ve yani sadece yazan değil eylem olarak bunun pratiğe de dönüşmesini e, yani bir entelektüel ya bir gazeteci yani Valhan örneği. Evet evet. Gazeteci, fıkra yazarı ve hani e, bildiğimiz kültür sanat gazeteciliğinde sadece bir haber yapmak değil, hani bilgi vermek değil, doğrudan kamuyu ve yazan kişi olarak özneyi de bu kamuyla birlikte savaşmaya da davet ediyor aslında mücadeleye de davet eden bir tarafı. Evet, evet tam tam tamına öyle. O, o anlamda da çok çizdiği kimlik önemli ve nazım hikmetle en çok birleştiği tarafta bu zaten yani nazımın da tam da yani şiirinin de o pratiğin içinde olması öyle okunup geçip yani şey yapılamıyor yani ya sanki gündelik olan bu dönemde Protein kendisiyle birleştirme, birleşmeye çalışıyor. İşte o senin söylediğin 19. yüzyılda yeterince geniş bir alan açabilseydi yazarlar ya da gazeteciler kendilerine evet. o kadar çok zorla yani o pratiğin kendisinin yok olmuş olmasını e, bir tecrübe olarak görüyorlar. Hani işte Abdülhamid geliyor ve yok ediyor yani bütün o şeyi. Evet, evet, yani tam bomba tam, gibi öyle. üstüne düşüyor. Yani 30'larda da yine aynı şey olur. Endişesi de bir taraftan yani o şeyde vala'nı öğrettiğinde alttan alta hep seziliyor sanki. Aynı Tabii şey yine olmasın. Yani. yani var olan bu pratik yeniden şeye dönmesin. Hani alta çekilmesin. Yani daha biz evet. alanımızı açalım. şey yapalım ve buradaki entelektüel kimliği de edebiyatçı kimliğiyle birleşsin. Yani edebiyatçı ve entelektüel birbirinden ayrı kişiler değil. Böyle yani mesela işte evet. son dönemde çok konuşuluyor Suat Derviş işte nihayet konuşuluyor yani ne evet, mutlu bize ne ki evet, ne mutlu bize ki sanki bütün bu otuzlar ya yani otuzlarda bu ortak refleks gibi mesela bütün bütün gazetecilerde ve aydınlarda sanki kırklardan sonra işte bu kırkların başına itibaren bu refleks biraz işte ideolojik kamplaşmalarla birlikte şeye dönüyor yani bir mez değil mi? Ayrıca devletin kendisinin tavrının değişmesiyle de çok ilgili bu. Yani 2. Dünya Savaşı ortamıyla birlikte belli tercihler yapıyor. Devlet, devlet katındaki e, devlet katında çalışmayı tercih etmiş entelektüeller e, ve on, onların baskısı çok fazla artmaya başladı. Yani 30'larda görece daha, daha rahat bir ortam var. Daha fazla insan bunu ifade edebiliyor. O yüzden insana siyaset konuşmanın daha yaratıcı yollarını bulmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız. Ben yani bunu Refik Halit'te de görmüştüm. Zaten kitabı yazma nedenlerinden biri de oydu. Yani e, e, o temel mitri, şey Refik Halit gazeteleri gitti. Gündelik mevzuları yazdı. Artık bir daha siyasete karışmadı diye geçen bir şey. O ne kadar yavan bir bakış, ne kadar yanlış bir bakış. Yani tam da o gündelik olanı kendisini ve orada e, sergilenen zihniyetleri bilmem e, aslında devlet müdahalelerini alttan alta e, sürekli eleştiri konusu el, yapmış yazarlar. Refik Ali e, mesela bir Vanu'ya kıyasla çok daha yumuşak ve çok daha az yapar bunu ama e, Vanu'nun bütün mesaisinin böyle olduğu söylenebilir. Yani bir gazetenin tam da mainstream bir gazetenin ortasında tam da sürekli... E, Devleti de ilgilendiren mevzularda şey yapıyorsunuz, e, sürekli fikir üretiyorsunuz. O fikir üretimleri de çoğu zaman şey değil aslında. Devletin çok hoşuna giden şeyler değil. O yüzden mesela binin 30lar boyunca e, hiçbir baskıyla karşılaşmazken, e, Vahanu 1940'ların başında bir yazdığı bir yazı yüzünden birdenbire sürgün ediliyor, birden askerliğini yapmadığı hatırlanıp. Zorla asker edilip 1945'de bir sene Konya'da kalmaya mahkum ediliyor mesela. Yani oralarda başlayan bir şey var. Ve o yıllarda çok fazla insan, yazar sürgün konumunda çok fazla yazara doğrudan doğru soruşturma yürütülüyor. Onlar üç kere karakollara çağrılıyor yazdığı hikayeler üstünden falan filan. Orada devletin tavrının değişmesi insanlarda da ya tamamen suya sabuna dokunmamazlığa gidiyor... Ya da yaratıcı çözümlerle yine de ısrar etme. Yani bir şeyler bulmaya çalıştık buralar. Bence onu yapanlardan birisi var. Hani özellikle de e, şey olduğu zaman, çok partili rejime geçilmeye başlandığı zaman yazdığı muhteşem yazılar var. Buraya onları da koydum. Yani bizden demokrasiye geçmenin ne demek olduğuna dair e, inanılmaz parlaklıkta yazılar yazıyor. Yani herkesin hürriyet metikleri yazdığı yerde o. E, biz aç kalma hürriyeti de hürriyetlerden biridir. Önemli olan e, özgütlenmektir. Yani bir demokrasiyi var edecek şey bu tür boş hamasini tutuklar değil. İşçinin kendisini temsil etmesi, köylünün kendini temsil etmesi falan gibi o zaman için inanılmaz e, şeyde ve insanların da ufkunu açan yazılar yazıyor. İşte kitabada zaten e, koyduğum ismi özellikle koydum. Fikir ve sanat alemimizde bu hür diye bir kahve değildir. O hürriyette de kâfi değildi, bugünkü de kâfi değil. Hiçbir zaman kâfi olmadı zaten. Ama o orada olur açıkça söyleyebilme cesareti şeyi, e, bunlar önemli şeyler. Yani Baylar Nurettin gördüğü işlemin çok daha geniş kapsamlı olduğunu anlıyor, anlamamızı sağlıyor. Bence. Evet, mesela şimdi. Böyle hızlıca bir başlıklardan bahsedeceğim ben her iki ciltte. Hani hem bu çok gönlülük ve hem de edebiyatın işte birçok şeyden bahsetmesi gerektiği. Yani senin başlıkların bunlar tabii. <gülüyor> i̇şte dil, evet. edebiyat, Nazım Hikmet, sanat, fikriyat, ahlak, din, fantazi yazılar. Şimdi diğer ciltteki başlıkları da hızlıca söyleyeceğim. Gündelik hayat... Toplum hayatı, insanlık halleri, toplumsal kültürümüzün eleştirisi, kadın sorunu, İstanbul, köy ve köylülük, iktisat ve çalışma hayatı, siyaset, Sovyetler Birliği. Şimdi burada hem Vala Nurettin'e has şeyleri, Sovyetler Birliği ve Nazım Hikmet'i görüyoruz. Evet. Çünkü özel bir şey, hani o ilk bölümde konuştuğumuz seçki ve... Onun hayat skalasının genişliği ve tam da gündelik olanın politik olanla birleştiği yerde edebiyat ve sanatın işlevi bu yazarın nasıl kalemine geliyor. Tacı bu başlıklardan bile görmek mümkün, mümkün. aslında karşımızdaki kişinin nasıl biri olduğu konusunda. Şimdi çok teşekkür ederiz Tuncay. Maalesef yine programımızın sonuna geldik. Evet. Olsun ne yapalım? Bu da bir şeydir. İnsanlarda bir şey uyandırırsa, merak uyandırırsa çok güzel olacak inşallah. Evet ben e, kesinlikle uyandıracağını e, düşünüyorum. Sana da bütün bu yani e, kaybolmuş, unutulmuş, unutturulmuş bu yazarları tekrar e, okurlara ve edebiyat tarihimize kazandırdığın onların sesi olduğun için çok ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Çok sağ olun. Aldığım en güzel şey ilerden birisi. <gülüyor> Çok <gülüyor> evet, teşekkürler. Evet. Daha nice yazarlarda görüşmek evet. üzere diyelim. Hoşçakalın. İnşallah. İnşallah. Herkese iyi seneler diyelim. Evet. <gülüyor> Değil mi? Ya da şey gibi söyleyebiliriz. Ee, fikir ve sanat aleyhimize 2022'de daha fazla hürriyet <gülüyor> diyebiliriz. Vay canına yol çıkarak. Herkese iyi seneler. Hoşçakalın.